Düşündüklerimiz ya da inandıklarımız nesneleri görüşümüzü etkiler. İnsanların cehennemin gerçekten var olduğunu inandıkları Orta Çağ'da ateşin bugünkünden çok değişik bir anlamı vardı kuşkusuz. Gene de onlardaki bu cehennem kavramı yanıkların varı acıdan olduğu ölçüde ateşi her şey yutan küleden bir şey olarak görmelerinden doğmuştur.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 Yeniden yaratılmış ve yeniden üretilmiş görünümdür. İmge ilk kez ortaya çıktığı yerden ve zamandan birkaç dakika ya da birkaç yüzyıl için kokmuş ve saklanmış bir görünüm ya da görünümler düzenidir. Her imgede bir görme biçimi yatar, fotoğraflarda bile. Çünkü fotoğraflar çoğu zaman tanıldığı gibi mekanik kayıtlar değildir. Her bir fotoğrafa baktığımızda nedenle az olursa olsun fotoğrafçının sınırsız görünüm olanakları arasından o görünümü seçtiğini fark ederiz. Rastgele aile fotoğraflarında da böyledir bu. Fotoğrafçının görme biçimi konuyu seçişinde yansır. Ressamin görme biçimi bez ya da kağıt üstüne yaptığı imlerle yeniden canlandırılır. Her imgede bir görme biçimi yatsa da bir imgeyi algılayışımız ya da değerlendirişimiz aynı zamanda görme biçimimize de bağlıdır. İmgeler başlangıçta orada bulunmayan şeyleri gözde canlandırmak amacıyla yapılmıştır. Zamanla imgenin canlandırdığı şeyden daha kılıcı olduğu anlaşıldı. Böyle olunca imge bir nesnenin ya da kişinin bir zamanlar nasıl göründüğünü anlatıyordu. Daha sonraları imgeyi yaratanın kendine özgü görünüşü de Yaptığı kaydın bir parçası olarak kabul edildi. İmgi yeğenin ikisi nasıl gördüğünü kaydeden bir şey oldu. Bu da bireysellik bilincinin gittikçe artan bir tarih bilinciyle birlikte gelişmesi sonucunda olmuştur. Bu son gelişmeyi kesin bir tarihe bağlamaya çalışmak acelecilik olur. Bununla birlikte Avrupa'da bu bilincin yeniden doğuşun başlangıcından beri var olduğu kesindir. Eskiden kalan kutsal kalıt ya da metinlerin hiçbiri o zamanlarda yaşayan insanların dünyasının imgeler ölçüsünde doğrudan kanıtları değildir. Bu bakımdan imgeler edebiyattan daha kesin, daha zengindir. Bu, sanatı yalnızca geleneksel bir kanıt gibi görerek onun anlatımcı ya da imgelemci niteliğini yatsımak anlamına gelmez. Yapıt nedenle denli yüklü olursa biz de sanatçının görünenleri algılayışına o denli derinden katılırız. Şu da var ki İmge, sanat yapıtında verildiği zaman insanların ona bakışı sanat konusunda edindikleri varsayımlar dizisinin etkisinden kurtulamaz. Bu varsayımlar şunlarla ilgilidir. Güzellik, gerçek, deha, uygarlık, biçim, toplumsal konum, beğeni ve benzeri. Bu varsayımların çoğu bugünkü durumuyla artık dünyaya uymuyor. Günümüze tam olarak uymamalarının dışında bu varsayımlar geçmişe de gölge düşürürler. Geçmiş hiçbir zaman olduğu yerde durup yeniden keşfedilmeyi, aynıyla olduğu gibi tanınmayı beklemez. Tarih her zaman belli bir şimdi ile onun geçmişi arasındaki ilişkiyi kurar. Demek ki şimdiden korkmak eskiyi bulandırmaya yol açıyor. Geçmiş içinde yaşanacak bir şey değildir. Eyleme geçerken içinden bir şeyler çekip çıkarttığımız bir sonuçlar kuyusudur. Geçmişin ekinsel açıdan bulandırılması iki katlı bir kayıba yol açar. Önce sanat yapıtları gerektiğinden çok eskilere itilmiş olur. Sonra geçmişten bize eylem olarak tamamlanması gereken daha az sonuç kalmış olur. Bir doğa resmi gördüğümüzde kendimizi onun içine koyarız. Geçmişte yapılmış sanata bakıyorsak o zaman kendimizi tarihin içine koymuş oluruz. Bu sanatı görmemiz engellendiğinde aslında bizim olan tarihden yoksun bırakılmış oluruz. Bu yoksunluktan kim yarar sağlar? Sonuçta geçmişin sanatı mutlu azınlığın kendine bir tarih yaratmaya çabalamasından dolayı bulandırılmaktadır. Bu tarih geriye bakıldığında yönetici sınıfların oynadığı tarihsel rolü haklı gösterebilir. Böyle bir haklı çıkarmanın çağdaş dilde hiçbir anlamı yoktur. Bundan ötürü ister istemez bulandırıcıdır. Bu tür bulandırmaya iyi bir örnek düşünelim. Yakında Frans Alt üzerine iki ciltlik bir inceleme yayınlandı. Bu inceleme bir ressam üzerine bugüne dek yapılan çalışmaların en güvenilir olanıdır. Uzmanlaşmış bir sanat tarihi incelemesi olaraksa bu kitabın öbür sıradan kitaplardan ayrılan bir yanı yoktur. Fransız'ın yaptığı son iki büyük resim 17. yüzyılda Hollanda'nın Harlem kentindeki yoksul yaşlılar bakım evinin erkek yöneticileri ve kadın yöneticilerini gösteren resimleridir. Bunlar ısmarlanmış seyirlik portrelerdir. O zamanlar artık seksenin üstünde yaşlı bir adam olan Halis yoksuldur. Yaşamının büyük bir kesimi borç içinde geçmiştir. Bu resimleri yapmaya başladığı 1664 yılının kışında kendisine genel vakıftan iki yük tezek verilmiştir. Yoksa soğuktan ölecektir. Halsen modellik edenler işte böyle bir genel vakfın yöneticileridir. Yazar bu gerçekleri sıralıyor sonra bu resimlerde modellerin eleştirisini aramanın yanlış olacağını söylüyor. Hals'ın bu insanlara karşı kızgınlık duyduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur diyor. Bununla birlikte yazar bunları dikkate değer sanat yapıtları sayıyor ve bu gözleminin nedenini açıklıyor. Kadın yöneticiler için şunları söylüyor. Kadınların her biri insanlık durumunu bize aynı önemle anlatıyor. Her biri zifir karanlık yüzeyde aynı belirlilikle öne çıkıyor. Yine de sıkı bir ritmik düzen içinde başlarıyla ellerinden oluşan belirgisizleştirilmiş bir köşe genel sıralamayla birbirlerine bağlanmışlar. Kuyu, ışıltılı siyahların önce değişimleri bütünün uyumlu bir biçimde kaynaşmasına yardım ediyor. Güçlü beyazlar ve canlı ten renkleriyle unutulmaz bir karşılık yaratıyor. Burada birbirinden kopmuş fırça vuruşları genişliğin ve güçsüzlüğün doğruna ulaşmıştır. Resimde yapısal bütünlük imgenin güçlü olmasını sağlar. Bir resmin kuruluşu üstünde düşünmek doğrudur aslında. Oysa burada kuruluştan sanki kuruluşuyla resmin duygusal yükü özdeşleşmiş gibi söz ediliyor. Uyumlu bir kaynaşma, unutulmaz bir karşıtlık, genişliğin ve güçlülüğün doruğu gibi terimler, imgenin uyandırdığı duyguları yaşanmış yaşantılar düzeyinden soğuk, Sanat değerlendirmesi düzeyine indiriyor. Çatışma tümüyle ortadan kalkıyor. İnsan değişmez insanlık durumuyla baş başa kalıyor. Resimde harika yapılmış bir sanat nesnesi olup çıkıyor. Aslında Hays ve ona bu görevi veren yöneticiler hakkında çok az şey biliniyor. Aralarındaki ilişkinin ne olduğunu belirleyecek hiçbir belgesel kanıt yok. Ama resimlerin kendileri birer kanıt olarak görülebilir. Başka bir insanın, ressamın, gördüğü bir küme erkekle kadının kanıtlığı. Şimdi bu kanıtı siz kendiniz inceleyin ve yargıyı kendiniz verin. Sanat tarihçisi şu tür bir yargıdan korkar. Halsin öbür resimlerinin çoğunda olduğu gibi kişisel özelliklerin çok iyi verilmesi, portresi yapılan erkek ve kadınların kişilik özelliklerini giderek alışkanlıklarını bildiğimizde neredeyse inandırır bizi. Nedir sözü edilen bu inandırma olayı? Resimlerin üzerimizdeki etkisinden başka bir şey değildir bu. Resimler bizi etkiler çünkü halsın modellerini, görünüşünü benimseriz. Bu benimseyiş saflıkla yapılan bir şey değildir. Bu resimleri insan, insan davranışları, yüzler ve kurumlar konusunda kendi gözlemlerimizle çakıştığı için kabul ederiz. Buysa bugün de benzer toplumsal ilişkilerin ve ahlaksal değerlerin geçerli olduğu bir toplumda yaşamamızdandır. Resimlere bugün ruhsal ve toplumsal geçerlilik kazandıran da budur. Portresi yapılan insanları tanıyabileceğimize bizi inandıran bu özelliktir. Yazar devam ediyor. Bazı eleştirmenlere göre bu inandırma bütünüyle başarılı olmuştur. Örneğin düşük külahı uzun, Düz saçlarını iyice kapamayan, garip yapılmış gözleri belli bir yere bakmayan yöneticinin sarhoş olarak gösterildiği söylenmiştir. Yazara göre bu resimde yalan söylemektir. Yazar o zamanlarda şapkanın böyle yanayınatık olarak giyildiğini savunuyor. Yöneticinin ifadesinin yüz felci sonunda böyle olduğunu kanıtlamak için tıpla başvuruyor. İçlerinden biri sarhoş gösterilmiş olsa, resmin yöneticilerce kabul edilmeyeceğini direnerek söylüyor. Bu görüşlerin her biri sayfalarca tartışılabilir. Oysa böylesi savlar yazarın tartışmaktan kaçındığı tek önemli görüşten daha da uzaklaştırır bizi. Bu önemli görüş şudur, erkek ve kadın yöneticiler karşılarında duran halsa ününü yitirmiş... Vakıf yardımıyla yaşayan yoksul, yaşlı resama bakmaktadırlar. Hals onları her şeye karşın nesnel olmaya çalışan yoksul bir adımın gözleriyle inceler. Resimlerdeki dram budur aslında. Unutulmaz çelişkinin dramı. Bulandırmanın eleştiride kullanılan sözcüklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Bulandırma açıklanmasa kendiliğinden apıcık olacak şeyleri açıklamaya kalkışmaktır. Haş sermayeciliğin yarattığı yeni tipleri, yeni yüz ifadelerini resme geçiren ilk portreciydi. 200 yıl sonra Bağzak'ın edebiyatta yaptığını resimde yaptı Hals. Gene de bu resimler üstüne yazılan o yetkili yapıtın yazarı sanatçının başarısını şöyle özetliyor: Hals'in öbür insanların bilincinde olmamızı zenginleştiren ve yaşamın canlı güçlerini bize yakından göstermesini sağlayan yüce Eskilerin gittikçe artan gücünden duyduğumuz korkuyu büyüten kişisel görüşüne olan şaşmaz bağlılığı. Asıl budur bulandırma. Geçmişi bulandırmaktan kaçınmak için öncelikle şimdi ile geçmiş arasındaki özel ilişkiyi resimsel imgelere bakarak inceleyelim. Şimdiye gereken açıklıkla görebilirsek geçmiş üzerine sorulması gereken soruları da sorabiliriz. Bugün biz geçmişin sanatını hiç kimsenin görmediği bir biçimde görüyoruz. Aslında bambaşka bir biçimde algılıyoruz. Bu değişiklik perspektif geleneği denen şeyin aracılığıyla gösterilebilir. Yalnız Avrupa sanatına özgü olan, yeniden doğuşun başlarında yerleşen perspektif geleneğinde her şey bakan kişinin görüş açısına göre düzenlenir. Bu tıpkı deniz fenerinden çıkan ışınlara benzer. Ama dışarı doğru çıkan ışınlar yerine burada görünen şeyler sanki içeri doğru ilerler. Geleneklere uyularak bu görünüşlere gerçek denmiştir. Perspektif bir tek gözü görünen nesneler dünyasının merkezi yapar. Her şey sonsuzluktaki kayma noktası gibi gözün üstünde toplanır. Görünenler dünyası seyirciye göre bir zamanlar evrenin Tanrı'ya göre düzenlendiği biçimde düzenlenmiştir. Perspektif geleneğine göre görsel karşılıklılık diye bir şey yoktur. Tanrı'nın başkalarıyla olan ilişkilerine göre durumunu ayarlaması gerekmez. Tanrı'nın kendisi durumdur. Perspektifin içinde yatan çelişki, perspektifin tüm gerçeklik imgelerini bir tek seyircinin göreceği biçimde dizmesidir. Bu seyirci Tanrı'nın tersine bir anda ancak bir tek yerde bulunabilir fotoğraf makinasının bulunmasından sonra bu çelişki daha da belirginleşmiştir bir gözüm ben mekanik bir göz ben makina size ancak benim görebileceğim bir dünyayı açıyorum kendimi bugün de bundan sonra da insanla özgü o hareketsizlikten kurtarıyorum hiç durmadan hareket ediyorum nesnelere yaklaşıp onlardan uzaklaşıyorum süzülüp altına gidiyorum onların Koşan bir atın ağzı boyunca koşuyorum. Düşen yükselen nesnelerle birlikte düşüp kalkıyorum ben de. karışık hareketler, en karmaşık birişimler içinde hareketleri sırayla kaydederek dönen benim. Makine. Zaman ve yer sınırlamalarından kurtulmuşum. Evrenin her bir noktasını, bütün noktalarını, nerede olmalarını istiyorsam ona göre düzenledim. Benim yolum, Dünyanın yepyeni bir biçimde algılanmasına giden yoldur. Böylece size bilinmeyen bir dünyaya açıyorum. Fotoğraf makinesi ile anlık görünümler birbirinden ayrıldı. Böylece imgelerin zamana bağlı olmadıkları fikri ortadan kalktı. Başka bir deyişle makina geçen zaman kavramının görünen şeylerin algılanışından ayrılamayacağını gösterdi. Görüşümüz neyi nerede gördüğümüze bağlıydı. Gördüğümüz şey de zaman ve yer içinde bulunduğumuz duruma bağlıydı. Her şeyin kayma noktası olarak kabul edilen insan gözü üzerinde toplandığını düşünmek olanaksızdı artık. Elbette insanlar fotoğraf makinesinin bulunmasından önce herkesin her şeyi görebildiğine inanmıyorlardı. Oysa perspektifle görsel alan sanki ideal olan buymuş gibi düzenleniyordu. Perspektifle yapılmış her taslak ya da yağlı boya resim seyirciye dünyanın biricik merkezinin kendisi olduğunu söylüyordu. Fotoğraf makinası aslında böyle bir merkezin bulunmadığını gösterdi. Fotoğraf makinasının bulunması insanlık görüşünü değiştirdi. Görünen nesneler başka bir anlama gelmeye başladı. Bunlar hemen resimlerde yansıtıldı. İzlenimcilere göre görünen nesneler kendilerini bize görülmek için sunmuyorlardı artık. Tersine görünenler birbirleriyle sürekli alışveriş içinde bulunduklarından yakalanması güç, hareketli şeylerdi. Kübislere göre görünenler tek bir gözün karşısına çıkan şeyler değildi artık. Verilen bir nesnenin çevresindeki tüm noktalardan alınabilecek görünümlerin toplamıydı. Fotoğraf makinasının bulunuşu bu makinanın bulunuşundan çok önce yapılan resimlere bakışı da değiştirdi. Başlangıçta resimler süslemek üzere yapıldıkları yapının bütünleyici birer parçasıydı. Erken yeniden doğuş katedral ya da kiliselerinde insan duvarlardaki imgelerin yapının iç yaşamının birer kaydı olduğu, imgelerin birleşerek yapının belleğini oluşturduğu duygusuna kapılır imgeler yapının kendine özgü niteliğini böylesine tamamlar. Her resmin biricikliğe bir zamanlar bulunduğu yerin biricik olmasından kaynaklanıyordu. Resim bir yerden başka bir yere taşınabilirdi ama hiçbir zaman aynı anda iki yerde birden görülemezdi. Fotoğraf makinesi resmi fotoğrafını çekerek resmin imgesinin taşıdığı biricikliği ortadan kaldırmış oldu. Bunun sonucunda resmin anlamı değişti. Daha kesin söylersek, resmin anlamı çoğaldı, birçok anlama bölündü. Herhangi bir resim televizyon camında göründüğünde olanlar buna çok canlı bir örnektir. Resim her seyircinin evine girer. Seyircinin evindeki duvar kağıtları, mobilya ve hatıra eşyalarıyla çevrelenir. O ailenin havasına girer. Konuşmalarına konu olur. Kendi anlamına onların anlamına katar. Bu resim aynı anda başka milyonlarca eve de girer. Bunların her birinde değişik bir bağlam içinde görülür. Fotoğraf makinesi aracılığıyla artık resim seyirciyi gitmektedir. Seyirci resme değil. Böylelikle resmin anlamı çoğalmaktadır. Elbette buna tüm yeniden canlandırmaların az çok çarpıtılmış olduğu... Bu yüzden ilk resmin gene de bir bakıma biricik olduğu söylenerek karşı çıkılabilir. Burada Leonardo da Vinci'nin Kayaların Bakiresi adlı yapıtının yeniden canlandırılmasını görüyorsunuz. Bu yeniden canlandırmayı gördükten sonra insan National Gallery'e gidip resmin aslına bakarak yeniden canlandırmada neyin eksik olduğunu anlayabilir. Bu yaklaşımı tersine çevirerek insan yeniden canlandırmanın nasıl bir şey olduğunu unutabilir. Daha önce başka bir yerde yeniden canlandırmasını gördüğü ünlü bir resim olduğunu da düşünebilir. Ne olursa olsun her iki durumda da asıl resmin biricikliği şimdi yeniden canlandırmanın aslı olmasından kaynaklanmaktadır. Burada insana biricik olarak çarpıcı gelen resimdeki imgenin gösterdikleri değildir artık. Resmin anlamı Söylediklerinde değil ne olduğundadır Özgün yapıtın kazandırdığı bu yeni durum Yeniden canlandırma araçlarının doğurduğu anlaşılabilir bir sonuçtur Ama işte tam bu noktada bulandırma süreci gene işe karışır Özgün yapıtın değeri onu biricik olarak söylediklerinde değil Biricik oluşundadır artık Yapıtın bu biricik olan varlığı içinde bulunduğumuz ekinde Nasıl değerlendirilmekte nasıl tanımlanmaktadır Yapıt değeri az bulunurluğuna bağlı bir nesne olarak tanımlanmaktadır. Bu değer pazarda biçilen fiyata göre kararlaştırılır ve onunla ölçülür. Oysa resim bir sanat yapıtı olduğundan yapıtın pazardaki fiyatının onun manevi değerinin bir yansıması olduğu sanılır. Şu var ki bir nesnenin manevi değeri bir haberin ya da örneğin tersine ancak büyü ya da din açısından açıklanabilir. Sanat yapıtları kutsal kalıtlarmış gibi tartışılıp öyle sunulur bizlere. Her şeyden çok kendilerini saran kabuğun kanıtı olan kalıtlardır bunlar. Ortaya çıktıkları geçmiş zaman dilimi onların gerçekten canlı kaldıklarını kanıtlamak amacıyla incelenir. Kalıtım çizgileri belirginleşince bunların sanat yapıtı olduğu söylenir. National Gallery'e giden birisi kayaların bakiresinin önünde dururken resim hakkında duyduğu Okuduğu şeylerin hemen hepsinin etkisi altında şöyle bir şey duyabilir. İşte önündeyim. Bu tabloyu görüyorum. Leonardo da Vinci'nin bu tablosunun bir eşi daha yok dünyada. Aslı National Gallery'de. Bu resme iyice bakarsam onun gerçekliğini duyabilirim. Leonardo da Vinci'nin kayaların bakiresi. Gerçek. Bu yüzden de güzel. Bu gibi duyguları naif diyerek bir yana atıvermek çok yanlış olur. Bu duygular sanat uzmanlarının incelmiş ekin anlayışıyla tam bir uyum içindedir. National Gallery'deki katalog da onlar için hazırlanmıştır. Bu katalogdaki uzun açıklamalardan biri kayaların bakiresi üzerine yazılmış olanıdır. Bu yazı sımsıkı yazılmış 14 sayfadan oluşur. Yazıda imgenin anlamından hiç söz edilmez. Resmi kimin ısmarladığından, yasal hak kavgalarından, amaçtan, resmi kime ait olduğundan, yapılmış olabileceği tarihten, resmi satın alan ailelerden söz edilir. Bu bilgilerin ardında yıllar süren bir araştırma yatar. Bu araştırmalardan amaç, resmin tüm kuşkuların ötesinde Leonardo'nun olduğunu kanıtlamaktır. İkinci amaç da bu resmin hemen hemen aynısı olan Lorda bulunan tablonun National Galerideki'nin kopyası olduğunu kanıtlamaktır. Fransız sanat tarihçileri ise bunun tam tersini kanıtlamaya çalışıyorlar. National Gallery'de Leonardo'nun Aziz'de anne ve vaftişici Aziz John'la birlikte bakire ve çocuk taslığının kopyaları müzedeki bütün resim kopyalarından daha çok satılmaktadır. Oysa birkaç yüzyıl önce bu resimi yalnızca uzmanlar tanıyordu. Resmin böyle birdenbire tanınması bir Amerikalı'nın onu 2,5 milyon İngiliz lirasına almak istemesinden sonra oldu. Şimdi resim bir odada tek başına asılı duruyor. Oda bir kilise gibi resmin önünde kurşun geçmez plastik cam var. Resim burada yepyeni bir etkinlik kazanmış. Gösterdikleri yani İngiliz'in taşıdığı anlam yüzünden değil bu. Resmin böyle etkileyici gizemli oluşu satış değerinden kaynaklanıyor. Öyleyse özgün sanat yapıtlarını çevreleyen aslında onların satış değerine bağlı olan bu yalancı dinsellik havası fotoğraf makinesinin resimleri yeniden canlandırılabilir kılmasından sonra esimlerin getirdiği şeyin yerini almıştır. Bu dinsellik havasının işlevi özlem uyandırmaktadır. Oligarşik Demokrasi dışı bir ekinin süre gitmekte olan değerinin son boş direnişidir bu. İmge artık biricik eşsiz olmasa bile sanat nesnesi o şey, Gizemlik katılarak biricik ve eşsiz kılınmalıdır. Nüfusun büyük bir çoğunluğu sanat müzelerine gitmez. Aşağıdaki tabloda sanata duyulan ilgiyle mutlu azınlığın gördüğü eğitim arasındaki yalın bağıntı görülüyordu. Halkın çoğunluğu müzelerin kendilerinin dışında kaldığı bu gizemliliği gösteren kutsal kalıntılarla dolu olduğunu kabul etmişlerdir. Paha biçilemez bir zenginliğin gizemi. Başka türlü söylersek bu insanlar özgün sanat başyapıtlarının varlıklılara ait olduğuna inanırlar. Bu resimsel canlandırma çağında resimlerin anlamları artık onlardan ayrılmaz bir şey değildir. Bir yerden bir yere aktarılabilir bu anlamlar. Başka deyişle bir türü bilgi olmuştur. Bütün bilgiler gibi ya kullanılır ya da bir yana atılır. Bilgi kendi içinde özel bir yetki taşımaz. Bir resim kullanıldığı zaman anlamı ya kayar ya da bütünüyle değişir. Bunun nelere yol açabileceğini açıkça kavramak gerekir. Yeniden yaratmanın imginin belli yanlarını aynıyla yansıtmaması demek değildir bu. Yeniden canlandırmanın İmgenin çok değişik amaç için kullanılmasını, yeniden canlandırılan imgenin özgün yapıtın tersine bütün bu amaçların hepsine uyabilmesini sağlamak ya da bunu kaçınılmaz kılmak demektir. Yeniden canlandırma yoluyla bir resmin bir ayrıntısı bütünden ayrılabilir. Ayrıntı değişime uğrar. Alogarit bir insan imgisi bir kız portresine dönüşebilir. Bir resim film makinesiyle yeniden canlandırıldığında ister istemez film yapımcısının sıvını doğrulayan bir malzeme olup çıkar. Bir resmin çeşitli imgilerini yeniden canlandıran bir film, film yapımcısının istediği sonuçlara götürür. Resim film yapımcısının buyruğuna girmiştir. Çünkü film zaman içinde yayılır. Oysa resim yayılmaz. Filmde bir imgenin öbürünü izleyişi, imgilerin art arda sıralanışı, Tersine çevrilemeyecek bir değiş biçimi kurar. Resimde tüm öğeler aynı anda bir arada görülebilecek biçimde karşımızdadır. Seyirci resmin her üyesini ayrı ayrı incelemek için resme bir süre bakmak isteyebilir. Oysa her sonuca varışımızda resmin bütünü bu sonucu doğrulamak ya da çürütmek amacıyla yeniden başvurulmak üzere karşımızdadır. Resim bir bütün olarak tüm yetkisiyle her zaman karşımızdadır. Yeniden canlandırılan resimlerin çevresinde çoğu zaman yazılar bulunur. Bu üzerinde kuşlar uçuşan bir mısır tarlasının resmidir. Resme bir süre bakın, sonra sayfayı çevirin. Bu, Van Gogh'un kendini öldürmeden önce yaptığı son resimdir. Eklenen sözün imgeyi nasıl değiştirdiğini açıklayabilmek güç. Ama değiştirdiği kuşkusuz. Artık imge sözü aydınlatıyor. Bu yazıda yeniden canlandırılan her imge resmin ilk bağımsız anlamıyla çok az ilgisi olan ya da hiç ilgisi olmayan savın birer parçası olmuştur. Resimler söylenenleri sözsel yetkileri doğrulamak için alıntı olarak kullanılıyor. Yeniden canlandırılan resimler de bütün bilgiler gibi hiç durmadan taşınıp duran bütün öbür bilgiler karşısında kendi yerlerini korumak zorundadırlar. Sonuç olarak yeniden canlandırma resimin aslında imgeyi göstermenin yanı sıra başka imgelerin gösterdiği bir şey de olur. Bir imgenin anlamı onun hemen yanında görülen ya da hemen arkasından gelen şeye göre değişir. O imgenin taşıdığı yetki içinde göründüğü tüm bağlama yayılır. Sanat yapıtları yeniden canlandırılabilmelerinden dolayı kuramsal olarak herkese kullanılabilirler. Gene de çoğu zaman yeniden canlandırmalar hiçbir şeyin değişmedi, sanatın biricik eksilmeyen üstünlüğüyle başka birçok yetkiyi doğruladığını, sanatın eşitsizlikleri soylu, sınıfsal sıra düzenleri de baş döndürücü gösterdi yanılsamasını güçlendirmek için kullanılıyor. Yeniden canlandırma araçları, siyasal ve tecimsel açıdan olası kıldıkları şeyleri saklamak ya da yatmak amacıyla kullanılır. Oysa bazen bireyler bunları bambaşka bir biçimde kullanabilirler. Büyüklerle çocuklar yatak ya da oturma odalarındaki duvarlara bazen karton üstünde bir şeyler asarlar. Mektuplar, fotoğraflar, resimlerin yeniden canlandırmaları, Gazete parçaları, özgün çizimler, posta kartları. Bu duvarlardaki imgeler hep aynı dili konuşurlar. Bu dilin içinde az çokça eşit bir yer tutarlar. Çünkü orada oturan kişinin yaşantılarını uymak, bunları anlatmak için çok kişisel bir biçimde seçilmişlerdir. Mantıksal olarak müzelerin yerinde bu resmin duvarların bulunması gerekirdi. Bununla ne demek istiyoruz? Önce demek istemediklerimizi saptayalım. Özgün sanat yapıtlarının karşısında eskiden kalmalarının yarattığı şaşkınlık dışında duyacağımız hiçbir şey kalmadığını söylemek istemiyoruz elbette. Özgün sanat yapıtlarına yaklaşmak için çoğunlukla kullanılan yollar, müze katalogları, rehberler, kiralık kasetler ve benzeri onlara tek yaklaşma yolu değildir. Geçmişin sanatına özlemle bakmaktan kurtulursak, yapıtlar birer dinsel kılıtı olmaktan çıkacaklardır. Ama yeniden canlandırma çağında önce oldukları duruma hiçbir zaman dönemeyeceklerdir. Özgün sanat yapıtlarının bugün işe yaramaz olduklarını söylemek istemiyoruz. Özgün resimler bir bakıma bilginin hiçbir zaman olamayacağı ölçüde sessiz ve dingindirler. Bu bakımdan duvara asılan bir yeniden canlandırma özgün resimle karşılaştırılamaz. Çünkü özgün resimde Sessizlik ve dinginlik asıl malzemenin boyanın içine sinmiştir. İnsan boyada ressamın o andaki hareketlerinin izlerini görebilir. Bunun resmin boyanmasıyla insanın ona bakması arasındaki zaman aralığını kapatmak gibi bir etkisi vardır. Bu özel anlamda tüm resimler çağdaştır. Resimlerin çağlarının tanıkları olma özelliği buradan gelir. İçinde yaşadıkları tarihsel an orada, gözümüzün önündedir. Ezam buna benzer bir şeyi ressamın açısından söylemiştir. Dünyanın yaşamından bir an geçer. O anı gerçekliğiyle yakalayıp resme geçirmek, bunu yaparken her şeyi unutmak. O anı yaşamak, duyarlı bir levha olmak. Zamanımızdan önce gelen her şeyi unutarak gördüklerimizin imgesini yansıtmak. Resme geçirilen bu anı Gözlerimizin önüne serildiğinde nasıl anlamlandırdığımız, sanattan ne beklediğimize göre değişir. Bu da yeniden canlandırmalar yoluyla bugüne dek resimlerin anlamlarını nasıl algılaya geldiğimize bağlıdır. Tüm sanatların öylece kendiliğinden anlaşılabileceklerini de söylemek istemiyoruz. Eski bir Yunan başını bir dergiden bazı kişisel yaşantıları anımsattığı için kesip, Öteki dağınık imgelerle birlikte duvar asmak o tüm anlamıyla kavranması demek değildir elbette. Görsel sanatlar her zaman belli bir koruyucu kabuk içinde varlığa gelmişlerdir. Başlangıçta bu kabuk gizemli ya da kutsal bir şeydi. Bu kabuğun bir daha maddesel yanı vardır. Bu yapıtın içine oturtulması ya da içinde saklanması için yapılan yer mağara, binaydı. Başta yaşantısı olan sanat yaşantısı yaşamın geri kalan şeylerinden ayrıldı. Bu da sanatı amaca göre kullanabilmek için yapıldı. Sonra sanatın sarıldığı koruyucu kabuk toplumsal bir şey oldu. Yönetici sınıfların ekinliğine girdi. Bu arada bu sınıfın yaşadığı saray ve evlerin içinde insanlardan ayrıydı. Koparıldı. Bütün bunlar sırasında sanatın yetkisi koruyucu kabuğun taşıdığı özel yetkiden ayrılamaz oldu. Çağdaş yeniden canlandırma araçlarının yaptığı sanatın yetkisini yıkmak ve onu koruyucu kabuklardan kurtarmaktı. Tarihte ilk kez sanat imgeleri gelip geçici her yere taşınabilen, değeri maddesine bağlı olmayan, kolayca bulunabilen, değersiz bedava şeyler oldular. Dilim bizi sarıp sarmaladığı gibi sardılar çevremizi. Yaşamın genel akışına karıştılar. Bu akış üzerinde kendi başlarına hiçbir etkileyici güçleri kalmadırdı. Gene de bütün bu alanların çok az kişi farkındadır bugün. Çünkü yeniden canlandırma yolları hemen hemen her zaman hiçbir şeyin değişmedi, yanılsamasını güçlendirmek için kullanılmıştır. Ne var ki büyük kitleler yeniden canlandırmalar yoluyla bir zamanlar yalnızca kültürlü azınlığın yaptığı gibi sanatın tadına varmaya başladı. Halk kitleleri bugün bu sanat karşısında ilgisiz ve kuşkuludur. Bu da anlaşılabilir bir şeydir. İmgelerin yeni dili değişik bir biçimde kullanılsaydı bu kullanım yoluyla yeni bir tür güç kazanacaktı. Bu imgeler dili içinde Yaşantılarımızı sözcüklerin yetersiz kaldığı yerlere göre daha iyi bütünleyebilecektik. Yalnızca kişisel yaşantılarımızı değil, geçmişle olan ilişkilerimizin temel tarihsel yaşantılarını, başka deyişle yaşamlarımıza anlam katma arayışını, canlı öğeleri olabileceğimiz bir tarihin anlaşılması yaşantısını da bütünleyebilecektik o zaman. Geçmişin sanatı eskiden olduğu gibi değildir artık bugün. Yetkisini yitirmiştir. Onun yerine bir ingeler dili oluşmuştur. Şimdi önemli olan bu dili kimin ne amaçla kullandığıdır. Bu da yeniden canlandırmanın yayın hakkı sanat basım evleriyle yayın evlerinin kimin elinde olduğu sanat galerilerinin, müzelerin genel tutumu sorununa gelip dayanır çoğu zaman dendiği gibi bunlar sanatı ilgilendiren sınırlı sorunlar değildir. Bu denemenin amaçlarından biri de gerçekten tehlikede olan şeyin çok daha büyük olduğunu göstermektir. Kendi geçmişinden kopmuş bir halk ya da sınıf seçmede ve eyleme geçmede tarih içinde kendi yerine bulmuş bir sınıf ya da halktan çok daha az gözgürdür. İşte bunun için Tek neden de budur zaten, geçmişin tüm sanatı bugün siyasal bir sorun olarak karşımızdadır. Bu denemedeki fikirlerin çoğu bundan 40 yıl kadar önce yazan bir Alman eleştirmeni ve düşünürü olan Walter Benjamin'den alınmıştır. Benjamin'in denemesi mekanik yeniden yaratma çağında sanat yapıtı adını taşıyordu.